İyi kalpli insanlar günaydın hepinize bir kez daha gökyüzüne çıkalım. Şenol gün bayraktan trafik durumunu alalım diyoruz. Hadi bakalım Şenol Bey alo. Şevgil e ge öncelikle geçmiş bayramını kutluyorum. Şevgil dinleyiciler bayramda beni yayına çıkarmadılar. O yüzden sizin de bayramınızı şimdi kutlamak durumundayım. Aslında çok iş değildim. bayram sabahında kutlamayı ama yayına çıkarmadılar beni. Yoktu yayınımız Şenol Bey. Yayınınız yoktu. Yay Yayın yok muydu? Evet. Kim çıkarmıyor beni hocam yayına? Nasıl çıkarmadılar siz yayına? Ya araya söylen olmadı ya e, Yok dedik ya Şenol Bey işte bu çarşambaya kadar tatil yapacağız ondan sonra programa dönüyoruz dedik ya. Ama bu bana söylenmedi. Nasıl söylenmedi ben cuma göre söyledim size. Ama bir kere şeylerin Kaç defa söyledin. Yani onu bir daha hatırlatmaya Biz de helikopterle dolaştık dolaştık. Ama çok güzel bayram manzaralar gördüm. İnsanların arasındaki dostluğu gördüm. Şık şık giyinmiş insanlar birbirlerine ziyarete gittiler. Efendim sokaklarda çocuklar dolaştılar. Eşi, e, barışı, arkadaşlar yani çocuk demediğimiz eşekalar bazı adamlar da artık haşlık mallar Ne aldılarsa 7-8 kişilik kanza gruplar olarak dolaştılar şehrimizde. Çok güzel. Güzel ne güzel, evet. Siz bunları hep tepeden gördük. Tepeden gördük. Yani onlara karışmak istedik ama şimdi helikopterini araya bıraksak şimdi hayatları falan indiremiyoruz. Ama ben buradan hepsini tekrar bayramını kutluyorum. İyi şey olmuyor, tamam. bayramlar kutlanmış oldu. Buyurun alalım biz gündemi. Şevki Yengecim, gündem belli. Gündem Şenörgün bayrağı çırpınışı. Ya evet aslında doğru gündemimiz bu Yani çırpın çırpın nereye artık böyle Şanki 3 ayağın bir yere bağlarmış 3 ayağınız yok Şenol Bey Yani iki elim bir ayağım bir yere bağlarmış Öbür ayağım serbest gelmiş Oradan ben çırpına çırpına sinirlerimi boşaltıyorum gibi bir şey geliyor gözümen önüne Bir kurban bayramı hebesi var yani bende ee, Şenol Bey ben tam olarak ne demek istediğinizi Anlamamakla beraber ne anlatmak istediğinizi de sormayacağım Evet olabilir Şerabay Oluyor Şevki'ye gezim ne yapacağımı da bilmiyorum Ne edeceğimi de bilmiyorum Ve sana sığınıyorum senden yardım bekliyorum Şerabay ben, ben bugün arkadaşlar herhangi bir konuda yardım ettim ya Etme işte o yüzden zaten borçlusun ama şey Bey bir insanın üstüne de sorumluluk yüklüyorsunuz yani sizin yıllardır uğraşıp da beceremediğiniz şeyi ben nasıl iki günde halledeyim ya? Yani? İki gün olmaz bir hafta olur 15 gün olur şey. Yeter ki sen bana şöhretin kapıları sen bu işleri bende de. çünkü senin yabancı dilin de var. Ne alakası var? Eee bunlar önemli şeyler Şevkiler. Şehrenim var yabancı dilim var efendim arkadaşlarım var imkanlarım var arabam var mesela. Ne, ne alakası var? Bunlar önemli şeyler. Şevkine geldiği bilgisayarları kullanabiliyorsun. Efendim çeşitli ortamlarda nasıl konuşacağını, nasıl duracağını Tabii bizden iyi biliyorsun. Ne yapacağım ben bunlar? Bunlarla biraz daha kendi yolunu değil, Şenol abinin yolunu açacaksın. Mesela bir ortama girdiğinde bilgisayarını açtığında değil. Arkadaşlar bizimde böyle bir Şenol gün bayrak var ona şöyle şöyle yardımcı olalım diyeceksin. Kime diyeceğim ben bunu? Evet çevrenin. Nasıl yardımcı olacak ola? Onlar da başkası diyecek böyle diyecek. Peki ya bu Ege'nin Şenol abisi ben ona bir yerde yardımcı olalım nasıl olabilir? O da girecek böyle böyle bir adam varmış buna yardımcı olalım diye diye ne olacak? Sizin yolunuz açılacak. Evet kapılar açılacak önümde. Ne konuda peki Şenol abisi? Hangi konuda yardımcı olsunlar size? Hiç fark etmeyiz. Nasıl yani kasetiniz çıksın diye mi şey yapacaklar ne, ne bileyim siz de, e, televizyona mı çıkaracaklar sizin ne, ne anede? Hiç peygirge hiç park etmez hiç ben bu kadar açıkıyorum ne yaparlar şey hepsinden. Nasıl yaparlar ne, ne, ne? şimdi hedef ne? Hedef, hedef bana yardımcı olması. Şenol Bey tekrar son kez soracağım. Ne konuda yardım istiyorsun? Hiç mi? Ya sen bana bir yardım, ben sana demem ki bu konuda yardımcı ol, şu konuda yardımcı Sen bana bir yardım ol ya sen ya, bir önümü aç yani. Şenol Bey ne... Ya tamam iyi hadi açacağım sana saniye Şenol Bey, tamam siz önünüzü açacağım. İyi Şevk'e o zaman ne zamana kadar bu olur? Şimdi ben bugün arkadaşlara bir yayayım. Şey bugün kapı kapı dolaşayım. Ya ben bugün bir kapı kapı dolaşayım, böyle böyle diyeyim yardımcı ol He? Deki böyle böyle, kendi halkopteri de var, kendisi de bıyıkları falan var de. Ne demek bıyıkları var diye? Eee bunlar da önemli şeyler bu tip şeyler. Ne ne? Ya tamam, iyi bir şey abi. Ne olur bir ara sinirlen. Ya bir sinirleneyim dedim. Sonra ne gerek var dedim Şenol Bey, yani neye sinirlenirim dedim? ben sana yıllardır ne diyorum? Ne diyorum? Ne diyorsun? Neye sinirleniyorsun diyorum. Eee hakikaten sinirlenecek bir şey yokmuş yani. <gülüyor> Sen biraz yardımcı, ben de sana yardım edeceğim oğlum. Nasıl yardımcı çözeceksin? Genel olarak. Ne, ne konuda yardımcı edeyim? Evet, hey ben şeyi yardım çözeceğim. Şeyden yardım Tamam mı canım? Tamam canım. Hadi bakalım canım. Üpüyelim canım. Tamam. Yardımlarını yardım bekliyorum. E ediyoruz yardım. Hadi bakalım. Yardım için ben. Günaydın night. Good night. Good night. Good night. Buyursunlar Fahir Bey. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk efendim sizi duymak burada ne güzel ya Gerçekten de Ben çünkü siz yokken hep geldim buralara Hadi ya Valla kokunuzu özlemişim koltukları falan kokladım Bin kişinin kol, kokusu vardı herkes oturuyor buraya Olur mu ben sizin kokunuzu ayırt edelim Hele ki Oktay'ın kokusu Oktay'ın oh, kokusu ben de yaparım ya. Oktay nerede? Gözler arıyor mi? yoksa bayramda yine trafik cananlarına mı kurban verdik Canavar'ım bilmiyorum şofben zehirlen. Gerçi Oktay'a da hiç şofben zehirlenmesini yakıştıramıyorum yani. Çünkü kokuyordu, yani. kokuyordu. Herhalde yemeye çalıştı şofbeni Nasıl bir şeyse artık Ama artık yolumuzda iki kişi devam edeceğiz E tabi canım ölenle sonuçta Ölünmüyor, Ölünmüyor canım mi? kaç Öl. defa konuştuk bu konuyu Yani Oktay ölmüş <gülüyor> <gülüyor> Neyi ben <gülüyor> ne, ne yapacaksın ne yapalım dediler gene tanımı aradı <gülüyor> Gömü dedi Ne diyeceksin ki <gülüyor> Gönbe ee, onu işte limonlu sularda, sirkeli sularda yaşatacağız mı diyeceğiz. Kalbimizde yaşatırız. O zaman e, madem öyle bayram coşkusu e, gazetelere yansımış. Bu iki gün var ya herkes hakikaten biraz da bir yandan ızdırap gibi geliyor. Dünyanın en uyduruk iki günü bu. Laf, olsun diye, Laf her... olsun diye yaşanacak iki gün yani. Herkes biliyor ki tatilden tatile geçişte arada nasıl bir hafta böyle bir anda geçip gider öyle iki günlük bir çalışma göre. Okula gitsen derste böyle bir yavan. Zaten tatile atamadan tatil havasına gireceksin ertesi gün. Uyduruk Hiç kimse hiçbir şey yapmaya kalkmasın şu iki gün. O zaman biz de böyle şey verelim. Nasıl diyeyim? Böyle. Yani biz de laf olsun diye haberlerimizi. Gerçekten önemli haberler var. İlki Çin'den geliyor. Çin'in önemli turistik mekanlarından bir tanesi. Çin ne nesi? Çin Halk Müzesi. Çin Halk Müzesi ve tabii ki Çin Halk Setli. Değil mi? Çin Halk Setli doğru. Çin Halk Setli'nde... Ee... Kim bu herhalde Kültür Bakanlığı tarafından mı kim kim birisi tarafından? Yasaklamalar gelmiş nedir yasaklar? Çinsetlin neresini yasaklayacaksın yaparlar? Çin yok Çinsetlinde uygunsuz davranışlarda bulunmak yasaklandı. Uygunsuz davranışlar neler? Efendim? Orayı aşıp Çin'i fethetme mi? Yok set üzerinde araç kullanılması araç. E kullanılması. o gerçekten yavuğun nereden çıkıyorlar zaten? Nasıl? Ha bisiklet falan da mı yasak? Bisiklet falan da yasak. Bisiklet, motosiklet, araba. Bir de Çin arabaları biraz hafif oluyor o yüzden rahatlıkla çıkartabiliyorlar set üstünde öpüşmek efendime söyleyeyim oraya buraya bir şeyler kazımak gösterilerde bulunmak yürüyüş yapmak yürüyüş derken toplu halde yürüyüşten bahsediliyor ee, bunların yapılması ve uyuşturucu kullanmak gibi e, uygunsuzluğa duvarları küçük kabahatini yapmak gibi uygunsuzluğa ee, bunlar zaten yasaktır. her yerde yasak değil mi? abi millet zevk olsun da çin setinin üstünden yapıyorlarmış küçük kabahatini bu yani. Ha, yani çünkü o setle beraber yani başka bir Ülke başlıyor. Ülke başlıyor ya. Efendim oraya geliyorlar kendi to topraklarına. ama bu da bizim vatanımız beni falan. beni atıyorlarmış da. ya Çin öbür tarafından. İzmal'ı tatmak falan da yasaklanmış. Ama gerçi bir taraftan da şeyin etkisi vardır diye düşünüyorum. Şimdi bu uzaydan gözüküyormuş ya. Evet. Yani, Hakikaten uzaylı en çok dikkat çeken yer orası. Tabii ki ya. Bir, bakıyor, bir iki oldu. tane özel bölge var. O bölgeleri uzaylılar adeta... Şeyleri, nöbetçi dikmişler. Her saniyesini kay kaydediyor. Bir adamı orada kabahatini yaparken yapıyor. Öbür tarafta öpüşüyor. Öbür tarafta adam sarmış sigaraları. Eee de esrar içiyorum falan diye. Çirkin çirkin manzaralar. Yani. yani dünyalı olarak bizi böyle tanıyacaklar. Dünyalıyı nasıl tanıyacak uzaylı? Efendim. Efendim Haksın, esrarkeş. keş. Ee, Duvarları affedersin. Şehvet düşkünü. Öpüş yani bilmem ne yapan çok özür dilerim. Ve ee, duvar üstünden küçük kabaat yapmayı... ...adeta bir... hobimiz gibi <gülüyor> yaşayan insan olarak. Evet, ...yani neşe kaynağı haline getirmek de gerçekten yanlış... ...tebrik ediyorum bu uygulama yerinde bir uygulama... ...günaydın... ...günay aydın ay, dın dın aydın... Ay, ay, ...hepimiz vokal değil miyiz... Değil mi... ...şu fani dünyada... ...bir önemli abi bak ya bu çok güzel... ...Oktay gibi her senin onu da rahmetle anıyoruz... M Amazon Nehri tersine akıyormuş... ...iyi mi... Öyle bir tane türkü yok mu? Amazon ne? nehirleri aksa tersine aksa. Aksa, yukarı aksa değil mi? Öyle miydi? Neydi? Aksa yukarı aksa ve eller. Ordunun dereleri vardı. Amazon doğru. Şimdi Amerikalı jelologlar dünyanın en büyük nehri Amazon'un. Bundan e, yaklaşık 145'te 65 milyon yıl arası. Tam net tarihte veremiyorlar ama. Ya yani şimdi zaten... Yuvarlıyorlar rakamları Arada milyon 50 milyon yıl Yaklaşık şey de mi söylüyorlar 80 milyon yıllık bir tatlı bir oynama var O zaman var. at kafadan sanki ben şey mi diyeyim, 155 milyon değil 154 milyon Diyecek durumum yok zaten At da böyle bari bir saygınlığın olsun Valla tam aksi yönde akıyormuş şu anda aktının tam aksi akarken <gülüyor> e, Bir şaşma netice <gülüyor> Aksi ne istikamete giderken e, Nehir yön değiştirmek zorunda kalıyor o dönemde niye öyle bir türküyle ben bilmiyorum abi o, adam, o toprak mı kaymış bir şey mi olmuş hoppa koca neyenin hop. değişti şey gibi ya bir zamanlar hani e, nehirler önemli bir ulaşım aracı olarak kullanılıyordu sallarla için. kütükler için falan Biz nasıl için cinna şey oluyor ...ters yön oluyor, tek yön oluyor falan... ...herhalde orada bir Amazon de şey yaptı... ...bundan sonra Amazon'u ters yön çeviriyoruz Alacağım. falan gibi bir şeyle... ...sola dönüş yok falan... ...bir dönem kapattılar Amazon'u... ...ama şimdi gayet... Lütfen şey demişler... E, ...kütüklerimiz Nil üstünden şey yapsın diye... ...uzatmışlar yolu ama ne yapsınlar? Amazon kapalı... ...kütükler de yürüyecek değil... ...falardı... <gülüyor> ee, ...yalnız güzel bak şu anda... ...şarıl şarıl akıyor Amazon... Hiçbir problem yok. Kaç yıl önceki uygulama bugün hala tıkır tıkır işliyor. Bravo. Demek ki o zamanki belediye iyi çalışmış. Çok güzel çalışmış. Amazon Belediyesi gerçekten altyapısıyla, eee tesisleriyle e, bugün Amazon'daki kafeler bir numara. Ya. Bir numara gerçekten. Çok güzel. Ya. Ve hepsini de belediye işletebiliyor musun? Aa, inanılmaz. Tabii ki ben eee gitmem lazım. Kendi adamlarına vermiş. Bizim tarz. Tunca var ya. Hep pi pigmeler varmış. Tunca var ya. Evet. O Tunca gitti. Brezilya özellikle Brazil A'dan Z'ye Brezilya. Bütün yalayıp yuttu bütün ülkeyi ve adam öyle söylüyor yani. Belediyeye çalışmış diyor yani. Hiç sesinizi çıkarmayın. Amazon Belediyesi çalışıyor mu demiş. Vallahi çok güzel. Ben daha da onun şeyleri var. Pigmelerle bir hikayeleri var. Ama Pigme migme ama hakikaten. Ya evet. hiç Pigme değil yani. Dırazlar reklamlarda sen bana biraz anlat. Günaydın. Günay ay aydın Sabah sabah biraz tüyler ürpersin diye çaldık bu şarkıyı Prince Nothing compares to you radyonuzdaydı Fahir Önç'te radyonuzda buyurun efendim Prince mi Fahir mi karar sizin Fahir Atakoğlu o zaman Buyurun efendim ee, O zaman <gülüyor> Britanya tahtına son dakika gelişmesi Hemen Hayırdır ne oldu ee, Britanya tahtına no son Ne sonunda kral oluyor mu Yok abi bir tane daha bariz çıktı A -a. Aa, Kenyalı muhasebeci Kenyalı, Kenya'lı muhasebeci de e, varisi olduğunu açıklamış zaten. E, e ben de açıklasaydım keşke. Yani Her kafadan bir ses çıkıyor mu böyle varisim diye? Yani onun açıklayabilmen için şöyle... E, ya yani bunun annesiyle prensin babası. E. Onun Filip mi artık? Kim onun babası? Filip'ti galiba. Filip'ti galiba ben de yanlış hatırlamıyorsa. Öyle bir Kenya gezisi sırasında... Bir ben buraya olarak. bir varis bırakayım mı demiş Allah? Adam bayağı bir varis bırakmış aslında. Hiç haberimiz yok. Çünkü uzak ya. Nasıl Doğru. olsa bunlar şey yapamaz diye. Kenyalı varis. Güzel. E, muhasebeci. Biraz koyu tenli ama. falan. mi um ya demiş? Varis var. gerçekten de hakikaten e, yarın öbür gün Britanya kralı olabileceğini de açıklamış. Zaten ülkesinde krallar gibi ağırlamıyor ya sürgündeki bir kral diye ee, bu önemli gelişmeydi. Britanya şimdi biraz şey bayram dolaşığı yasak bir aşkın çocuğu mu? Yasak Yasak, yasak aşkın meyvesi diyorum ben. Meyvesi ama nasıl varis meyve. Ma maalesef va yarı yarıda yani bir şey most, öyle. Monstralık bir meyve mi? Monstralık mı? Öyle ufak tefek bir şey değil. Şimdi kenyalı meyyalı deyince senin aklında ufak tefek böyle bir... Böyle az beslenmiş ha. falan bir Maşallah şey. Maşallah eline boyuna Charles'ın iki kaderi öyle söyleyeyim. He İkisi de, de bir de mesleği var. Charles'ın mesleği de yok. Tabii canım bu muhasebeci ve sarayın bütün yemin ediyorum. Yani ben ülke kalkınır. Saray demiş iki günde hallederim demiş. Yemin ediyorum. Bana güzel bir marka hesap makinesi veriyor demiş. Bir tane de müsfetta. Ya ona bile gerek da mı? Cep telefonundan Çünkü yapar Kenya'da fasit kullanıyor bunlar. Fasit. Facit. Hadi ya. ya. Tabii. O çünkü Kenya biraz o konularda biraz daha şey geri, geri. ama yine de adam pırıl pır gözlerinden anlıyorsunuz açık. Facit'im ne gelirim demiş. Ve yemin ediyorum o çünkü bir bazen Kraliçe şey diye açıklamalarda bunu aman yetmiyor. Yani çok fazla masrafımız var. Falandı filandı. Hakikaten yani İngiltere'nin böyle bir bence krala ihtiyacı var. Bir de Muhasebeci öyle... Muhasebeci kral. Yani Çok gördük öyle savaşçı kral. Kral yani. dediğin zaman ne görüyorsun sen? Şöyle karşında titreyeceğin bir adam değil mi? Bugüne kadar hep bunları gösterdiler bize. Elinde kılıç, balta falan filan. Yok öyle değil yani. Mesela şimdi Prince Charles seni diyelim ki İngiltere'ye davet ettiler. Tamam. Prens Charles da kral oldu. Evet karşısına çıksan titrer misin diye. Titremem canım. Ben çünkü onun prensliğini biliyorum. Tüylerin diken diken olur mu? Aa, hiç. Prens Harry. Prens William de aynı şeyler geçerli mi? Prens William ben şey bile yaparım. El şakası bile yaparım. O derece rahatım. Çok güzel. Peki bu Kenyalı'yı. En az iki metrelik bir adamı. Kar ve zenci. Ve İngiltere kralı. Bunu görsen Titrer misin, titremez misin? Hem de öyle bir titrerim ki, hakikaten o Buckingham'ın camları zangırdan titrer. Yemin ediyorum şu anda ben bahsederken ben tüylerim diken diken oldu. Karşında kral var lan <gülüyor> diye. İşte krallığın hakkını verecek birisi lazım. Oradan hemen alacak. Kral, san, kral. Mesela boş bulundu. Kralsan kralsın Ne yapacaksın dedin? Hemen getirdi fasıtı. Dur ben sana ne yapacağım bu şuradan bir al diyip çat çat çat çat çat. Sabaka aşa çat çat, çat çat beş. Ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kaçacak yer ararsın Kraldan çok kralcı lafında gerçekten hakkını, hakkını Vermiş olur Gerçekten öyle İngiltere'de bekliyordur Böyle bir kralı artık Efendim maalesef İngiltere'den sizi başka bir yere götürmem gerekiyor Buyurun efendim Yavru vatan İzmir İzmir çok güzeldi fayır. Ha Anlat biraz İzmir'i anlat bana İzmir, Bana İzmir'i anlat Ege Kordon nasıl kordon Kordon yıkılıyor O derece. Peki o zaman şöyle söyleyeyim serafetin, sükunetin ve romantik aşkın simgesi desem İzmir. İzmir çok güzel. İzmir onun beşi. Evet. Bunun simgesi ne? Saat kulesi mi? <gülüyor> Allah kahretmesin. Ne? Ne olacak? Kuku. Ku yok İzmir'de hiç. İzmir'de sen öyle zannediyorsun. Neden? Çünkü İzmir Hayvanat Bahçesi'nde e, beyaz kuğular vardı. Yeni de oraya bir siyah kuğular getirmişti. Zenci kuğuları da getirmişlerdi. Fakat beyaz kuğuların içinde Ankara'da yaşanan o şey ortamı vardı ya. Ürkçülük. Ya bizim Kuğlu Park'ta öyle bir şey yaşandı mı? Hiç yaşanmadı. Yaşanır mı ya? Hiç nasıl yaşanır? Kaç defa gördüm ben. Beyaz kuğlar yan yana, siyah kuğlar yan yana. Yemekler geliyor. İlk önce beyaz kuğlar geliyor. Beğenmediklerini o paletli deve ayaklarıyla atıyorlar. Ondan sonra siyah kuğlar. Öyle miydi? Diyor. Tabii canım Al... çok çok zulümler gördü o siyah kuğlar. Ama şu... blues yapıyorlardı. <gülüyor> İzmir Hayvanat Bahçesindeki beyaz kuğlar da Külhan Bey adlı kuğunun liderliğinde ee, siyah, kuğulara, mı? siyah kuğulara saldırmışlar ve püskürtmüşler. Allah Allah ne bu kuğuların arasındaki bu ırkçılık ya. Valla hakikaten bu enteresan geldi. Bak böyle geçenler bayramda bir şey çıktı. Kazakistan'da Türk işçilerine saldırmışlar bir arbede yaşanmış ya. Evet. Benzer bir şey bütün hakikaten ee, şey kuğularda da var. Böyle bir enteresan birbirleriyle alıp veremedikleri var. Fakat bunun üzerine siyah kuğular terk etmiş hayvanah bahçesini. Bu nasıl bir şey oluyor abi? Hayvanlar bahçesi... bahçesini terk edebiliyorlar mı hayvanlar? Yani öbür gün aslanlar da terk edersen... Biz terk edeceğiz efendim. <gülüyor> Sokaklarda milleti <gülüyor> yiyeceğiz. Istifa, i̇stifa diye bir şey yok değil mi? Yok canım. Kuğular uçabiliyor mu peki? Kuğular belgesellerde... Benim belgesel yıllar önceki evet. bir savıma göre kuğuların uçamaması gerekiyordu. Ama çok güzel uçtuğunu sen görmemiş miydin bir belgeselde? Bir belgeselde Büyüyle, böyle... böyle böyle uçuyordu fakat... Yani o belgesel acaba diyorum bir yanıltmaca mıydı? Bir gibicesine bir durum <gülüyor> var mı Çünkü neden? Seni yanıltmak için özel hazırlanmış bir şey diye mi demi düşünüyorsun? Ola Çünkü neden? O zamandan beri uçan herhangi bir kuğunun ne bir fotoğrafını ne bir filmini UFO gibi bir şey yani. Yemin ediyorum vesikalığını bile görmedim öyle bir şey. Eee kuğular siyah kuğular gitmiş. Yani belki de şeyi terk etmişlerdir. Kuğu bölümünü terk etmişlerdir de atıyorum. E, aslan kafesine ha, Aslan yani. Aslan da değildir de daha böyle bir tavus şey. kuşu. Orada Peki. mesela İzmir Hayvanat Bahçesi'nde tavus kuşları ortalarda dolanır. Nasıl yani? Onlar çok saldırgan hayvanlar değil diye. Yani onlar bir kafeste yoktur. Ha, hayvanat kuşları. bahçesinde dolaşırlar. kuşuyla karıştırdın da nasıl saldırır diye soruyorum. onlar kimseye saldırmıyordu. Millet onun yolmuştu şeylerini, kuyruklarını. Ama yolunuyor onlar. Yolunması gerekmez mi? Yolun. Hayvanı kuyruğu yolmak. Onların var. tekrar çıktığını biliyorum ben. Şimdi çıksa da fahir gene de o şey gibiydi hani bir kokteyle değilim. gittiğin zaman ortada böyle kanepeye dolaşır ya tepsilerle ha. yani öyle şeyi tavus kuşunu buyurun efendim tüylerimden yolun diye dolaşmıyor ortada o hayvanlığını öyle interaktif bir sergileme biçimi olarak dolaşıyor ortada An anladım ama şey ee, olmasa da döküyor zaten hayvan niye döksün ya ben hiç görmedim ben geçen tavus, bir belgesel seyrettim döküyor, döküyor. O da bilgisayar hilesi diyorlarmış uçan kuğular gibi. <gülüyor> falan olabilir. E, fakat şu anda İzmir Hayvanat Bahçesi'nde Süt liman bir durum var. Sizin mi hayvanat bahçesi gerçekten popüler mi? gittin mi mesela? Benim çocuk melek ya. yavrunu götürdün mü? Melek yavrumu daha götür Daha melek yavrum insanla hayvanı ayırt edecek durum yok. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ya. Zaten görük gördüğü kaç tane insan var. Ama insan gibi insan gibi Sen diyorsun bir de bana niye göstermiyorsunuz çocuğu? Çünkü daha ilk önce insan gibi insanı göstereceğiz. Ha, yavaş yavaş diyorsun. Yavaş yavaş alt modellere geçilecek. Vay be, vay be. O zaman da getireceğim Fahir abisini görsün diye. Tamam abi. Neyse Bilmiyorum ben şimdi şey, bu... <gülüyor> Zenci kuğuların aşağılanması olayının Türkiye'de yaşanması beni üzüyor. Kahrediyor. Özellikle de İzmir'deki barışın yani, simgesi. Yani çünkü... Saat kulesi. Türkiye'de mesela hani her yerde belki bir zenci ayrımından söz edilebilir ama ülkemizde böyle bir şey yok. Gerçekten de gurur duyduğum şeylerden bir tanesi. Çünkü Türkiye'de zenci görünce bir ilgi olur yani bırak aşağılamayı ikinci sınıf insan Çünkü, görmeyi kültürümüzde şöyle bir şey var. Arap bacı var değil mi? Kuşuk Bey, Kuşuk Bey değil şefkati mi? gösteren bir Kuntekinte'nin çektiklerini görüp de onlara karşı bir sempati beslemiş bir toplum. yemin ediyorum benim çocukluğum Kuntekinte ile geçti. Ağlamakla geçti Kuntekinte'nle. Benim yani ilk e, yavaş yavaş sökmeye başladığım dönemlerde ne? <gülüyor> konuşmayı. Ve <gülüyor> benim ağzından şöyle bir şey dökülmüş o anda. Yani annem söylüyor ve çok ağlamışlar ailecek böyle. Bir şarkı söylüyor Benim aile, sen o zamanlar? çünkü biraz koyu tenli olduğu için. Bir şarkı... şarkı söylüyor musun sen sabah akşam ben onu alabilir miyim biraz? Tabii ki şöyleydi. Beni sattılar güle güle babamı sattılar güle güle. Annemi sattılar güle güle. İşte Kinte türküsü. Bu evet yani benim ilk öğrendiğim şarkıdır. Okulda da söylemiştim ben bunu. Okuma Bayramı'nda söylemiştim de orada bayağı biraz tartaklamışlardı beni. Biraz da Kinte'nin herhalde şarkı sözlerinde zayıf olduğu ortaya çıkıyor. Yani acıklı bir şey. Ama günü, şöyle düşün, ben anlıyorum onu. Ben şimdi İtalyanca öğreniyorum ya. Evet. Şimdi Kinte de zamanında İtalyanca öğreniyormuş gibicesine. Yani ben mesela Kuntakinte'ymişim. İtalya'ya gitsem aynı bir Kuntakinte. Ve orada ben bir şarkı söyleyecek olsam bunun gibi bir şey söylerim abi. Yani ne söyleyeceğim daha dili çözememişsin falan. Yok. İlk günler çünkü ilk gittiği zamanlar çocuk derdini anlatacak. Diyor ki işte bunun annesi var babası var bir bu var bir de kardeşleri var. Bunların hepsi satılıyor. Kelime haznesi de belli. Belli beni <gülüyor> işte sattılar annemi babamı ailemi sattılar. Bu kadar bunun üzerine kurulu bir şey yani. Ya bu güzeldi o hakikaten Bizi, okuma şerliyle Yani şerliğiyle. ülke olarak zenciye ilgi bir, bir şu sokakta Bir zenci olsa çevresini Çeviririz Ya sen çok şey nasıl ne tip ortamlarda büyüdün be Yani tabi baş başa kalmaktan korkarız ama. Hemen bir zenci görsem etrafını çeviririz Bir koşarız bir gideriz bir, Merhaba falan Bir yalakalık yani. yaparız falan O öyle bizde korkuyla karışık bir saygı mıdır Artık <gülüyor> nedir bilmiyoruz yani. Saygıyla karışık bir korku ve sevgi çerçevesinde Bravo tebrik ediyorum size Böyle Veriniz yer işleriniz verip veriştirmeye devam ediyoruz çok önemli bir şey daha verecektim ben Neydi? ne verecektim onu unuttum ama Heh. şimdi dünyanın en ünlü aşçılarından Frans Alain Ducasse evet Ducasse dikkat ederseniz e, Fransız kendisi e, anladık Fahir tamam işte onu e, şey yapıyorum kendisi de çok ünlü bir aşçı e, kendisi bir uzay menüsü hazırlamış kendisi <gülüyor> <gülüyor> astronotlar için bir menü hazırlamış. Ee, ne var astronotlar için? Ee, Top değil mi astronot hat, menüsü? Aptal değil diyor. abi çok güzel. Ben size söyleyeyim. Kızarmış bıldırcın, ördek ciğeri, kılıç balığı sırtı, Riviera usulü hem de kremalı. E, ayrıca elmalı eriyen pastadan oluşan bir uzay kumanyasını şey yapmışlar. Postalıyorlar. Kasım'da yiyecek yalnız astronotlar bunu. Anca ya, mı gidecek? Anca abi? gidecekler. Abi bayatlar bu ya. Bacın, uzay jelatinine sarıyorlar herhalde Abi uzay jelatinine falan ben şey hatırlıyorum Hakan Şükür İtalya'da futbol oynarken buradan hani işte Adana falan sipariş ediyordu öyle kebap falan evet. sipariş ediyordu. o gider o gider yani en fazla şey ne kadardı hani bir gün iki gün hadi diyelim ki şey olsun gecikme olsun aktarmalı seferle gönderdi bir hafta olsun ya. bir hafta olsun o gide ama burada affedersin Kasım Ekim'deyiz ya Kasımın ne zamanında söyleyeyim sana? Kremalı oldu, bir de ekşir onlar. Ama yani e, bir taraftan da güzel sarılırsa. Ne, sen, çünkü aç mısın? Astronotlara ha habire ha börek gönderildi, ha, gönderilmesi kolaydı. Yaprak sarma börek. Yapma. Adamların midesi yanlış. İçimiz dışımızda çıktı demiş ya yaprakta uzay demiş yaprak yaprak kokuyor demiş çünkü abi müziği oyor uzay yürüyüşe. Diye. Ve onların, affedersin hani o yaprakların şeysi var ya, onlar geliyormuş. Sapları mı? Sapları böyle. Hani sapları da değil de yaprağın şey damarı vardır Damarları ha. Damarları geliyormuş hakikaten. <gülüyor> bir rahatsız olmuşlar. Bir de mideleri yanıyormuş. Artık nasıl bir hamur kullanıyorlarsa. Nasıl da bilmezler ki yaprak sarmayı, böreği. Kim bilir nasıl yağlarla yapıyorlar. Tabii canım. Şey, sen ne yapacaklar Ege Güzel güzel tereyağı kullanıyor. Niye canım? İlk Apollo projesinde bir yağ yapılmış. Sigara böreği yapılmış onunla. Hala aynı yağ kullanıyor. Nasıl içi yanıyormuş insanın. O da iğrençtir ama ya. Hakikaten leş ya gibi kokan bir Aslında... yağla. Astronot mu oldun, şey mi oldun, rezil mi oldun belli değil ya. Bunlar ne kadar kalıyorlar uzayda? Bir hafta on gün. Yani bir. Ha, iyi abi Kasımın 15'inde falan yeni gidiyor bunların şeyse. Servis mi kalkıyormuş? Yemek mi o zaman çıkıyormuş? <gülüyor> yani işte servis gibi bir şeyle gönderiyorlar. Kasım'ın 15'inde anca Niye Kasım'ın 15'inde? Özel bir şey mi var Kasım'ın 15'inde? Sen bugüne 15 kadar çok özür dilerim. Bıldırcın yedin mi? Astronotlara acıyacaksın da sen biraz dön kendine acı. Aynaya bak bir melek yavrunun karşısında nasıl çıkacaksın? Hakikaten bıldırcın Bu Çocuk daha yedim. elini öpmemiş bayramda. Bıldırcın görmedim ben daha buldurcın ya. Bıldırcın görmedim Kremalı eriyen elmalı. Bıldırcın da yedim ama. Nasıl? Hadi bakalım. Ya küçük küçük şeyler. Evet. Uyduruk onlar ya. Onlar fason bıldırcın yumurtası bile sayılmaz. Ne yumurtası fare peki onlar? Abi gelişmemiş. Az gelişmiş tavuk yumurtası. Az gelişmiş tavuk yumurtası. Niye üstü böyle damarlı komando desenli? Sen öyle her gördüğün damarlı komando desenli şeyi niye bıldırcın yumurtası zannediyorsun ki? <gülüyor> canım benim. Ayşe sen bana niye canım diyorsun yani? Hayret bir şey. Bir tane daha haber vereceğim. Ver, son haber... haberiniz olsun. Bu, bu da benim son haberim olsun. Yani bu arada Oktay'ın ölüp ölmediğine inanmayanlar varmış da öldü diyoruz. Hiç şey yaptıkları yok. Evet biz hayatın bir parçası olarak algılıyoruz ölümü. O yüzden. O yüzden rahatız böyle. Ee, Amerika'da Minnesota'da yapılan bir araştırma. Erkeğin aklından ne hiç çıkmıyor? E ne biliyoruz hiç... ne çıkmadığını. Kaç defa aynı araştırmayla önümüze sürdüler bunu. Ne çıkmıyor ya? Ben bu haberi çok hakikaten enteresan okudum. Yani demek ki sizin... Kafanızda neler dönüyorsa o değil mi de işte yok 8 saniyede bir ne 8 saniyesi ya adamlar tır tır başka bir şey düşünmüyorlar cinsel konularla ilgili bir şeyler mi söyleyeceksiniz şimdi Ve hem öyle hem de erkekler hem kadınlarla ilgili bir araştırma eee erkek... ama işte canım onun aynı araştırma okudunuz bir ay önce Öyle mi? erkek 8 saniyede bir düşünüyormuş Kadınların... da kadın ayda bir düşünüyormuş yok öyle değil kadınlar şimdi daha fazla çıkmış Son zamanlarda yedi istediği bir şey mi dokundu? Ya, no. Dokundu olur mu ya? Demek ki... Yaramış. Yaramış yaramış gibi bir şey olması lazım. Çünkü özellikle kadınların %20'lik oranı... Erkeklerden hiçbir farkı yok. Biz öyle şey falan zannediyoruz ama öyle hanım hanımcık falan diyorsun ha böyle hani ayıp olur falan diyorsun ama gerçekten de senin benim gibi sapık mıyım onlar? <gülüyor> ya yani senin benim gibi demeyelim de gibicesine diyelim daha mantıklı. Ayrıca rakamlarla e, konuşalım lütfen. Heteroseksüel kadınların aynen homoseksüel erkekler gibi çıplak erkekleri beyinlerinde resimledikleri ortaya çıkmış. Yani mesela sokakta dolaşıyorsan bir kadın falan bakıyor. Tamamen seni çıplak görebiliyorlar. Ben bugüne kadar seni resimleyebiliyorlar yani uzmanlar. Bu nasıl yani. bir yanlış düşünce ya? Ne? Sen hiç bugüne kadar birisine bakıp da onu çıplak düşündün mü? Çok. Ben hiç benim aklım Değerlen böyle düşünce amca, manyak mısın? Hiç böyle bir şey gelmedi ya. Yanından birisi geçiyor. Şunu bir gözlerimle soyanın. Dur bakayım şu çıplaksa şurası nasıldır burası. Hiç, hiç öyle bir şey düşünmedim ben. Hiç bugüne kadar. Hiç. Hayır. Ben de canım zaten ben öyle bir şey bir de bir insan giyinirken onu nasıl çıplak hayal edebilirsin ki? Ya tamamen çıplak olması lazım çıplak hayal edebilmen için. Ya giyinirken bir insan çıplak yani insanı ronken gibi bir şey olması lazım ki. ve MR. ve tomografi gibi bir şey tam olarak çıkartamıyorum. Dur bakayım şunu ben bir çıplak hayal edeyim. Başka başka hayalin illa çıplak mı olacak? Bir, yani çıplak olmaz ya mesela. Mesela ne bir şöyle bir şey giydirir. Şoke mesela kıyafeti. Ve hemşire kıyafeti. Ha eee <gülüyor> şey başka nelerlerimiz var mesela şey olabilir üniformalı hakikaten polis kıyafeti polis düşün. kıyafeti olup hostes olabilir, olabilir. Yani, yani mesela kadınla erkekler için diyorum mesela kadınlarda bir tamirci olabilir bir efendime söyleyeyim bir cowboy cowboy gibi düşünebilir e, yani, yani bunlar, bunlar olan şeyler yani Aa, en iyi bana değil mi bu çıplak düşünmek valla çok hakikaten ayıp da bir şey kadınlara da hiç yakıştıramadım yani Minnesota'ya gidecekseniz biraz dikkatli olun ki Minnesota'da böyleyse Ülkemizde nasıldır? Ben onu çok neşeli ederim. erkekler peki şey mi? Yeşe. Yanından geçerken seni çıplak neşeli düşünüyor? erkeklerin neredeyse tamamı seni çıplak düşünüyor. Konuşuyorsun mesela sen Aa, çok güzel böyle şeyim var böyle işte sohbet ediyorsunuz orada siyasi sen şeyler. Sen anlat koyun. anlat mı diyor? Sen siyasi bir şeyler anlatıyorsun bilmem ne tarif falan filan Efendim, derken. son durumu ya abu falan falan. O derken, seni mesela bir kral böyle pelerin giymiş tamamen çıplak halde falan düşünüyor yani. Ona dikkat etmek lazım. Hadi ya. ya öyle Minnesota'da böyle. Ee, onu bakacağız artık. Kadınlara da dikkat diyoruz. Lütfen biraz daha şey yapalım. Rahat rahat sokağa çıkamayacağım artık. Ee, ancak e, şey bak homoseksüel kadınlarda da her iki cinside çıplak imajlarla zihinlerinde resimleyebiliyorlarmış. Bu tamamen hadise. Kafalar resimleme üstüne kurdu bir <gülüyor> dünyamız Benim kafamda çok güzel bir resim galerisi var. Vallahi ne tip ya bir de birbirlerine gönderiyorlarmış bu resimleri. Ya kafadan böyle Zihin. zihinsel Bluetooth gibi. gibi bir şey mi var? Artık kafada bilmiyorum tam olarak. Vallahi tebrik ediyoruz Firebey sizi. Beni tebrik ediyorsunuz. Ben şu an, şu, şu anda ben utanıyorum yani. Hayır, utan utanın tabii. Utanın yani yaptığınızdan da. Bizim gözümüzü açtınız. Biz de öyle saf, saf dolaşmayacağız sokakta. Yani bir şeyini yap yani. Bir Mesela ben bir artık içime bir şey giyeceğim ve onu yakamdan belli edeceğim. Yani birisi beni çıplak düşündüğünde hemen içimde atlet olduğunu bilecek... Ama Egeci ne kadar çıplak düşünse de o atletle düşünmek zorunda kalacak. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş, senin biçimli vücudun gerçekten Kendini ele ne verir atlet ben. tanır, çok affedersin ne çok özür dilerim don. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın, günaydın, ay, ay, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın sabahlar devam ediyor. Fahir gelmiş stüdyomuza. Fahir gelmiş. <gülüyor> evet, çok önemli haberlerle tekrar karşınızda olmanın verdiği o böyle... Gevşeklik içinde <gülüyor> görüyorum ben sizi. Gevşeklik değil de böyle böyle tatlı bir şey. Tatlı bir telaş. <gülüyor> tatlı bir telaş. Değil Sevinçli mi? bir telaş hmm. içindeydiniz. Buyurun efendim. Ee, bir kere hava sıcaklığı 5 derece birden düşecek. Öyle kimse olsun, havalara gömez. Bayramda güzeldi. Bayramda güzeldi. Bayram güzeldi. Bayram geride kaldı Egecim. Bundan sonra önümüze bakacağız. Bugün 17 derece. Yarın 16, 15, 14 gidiyor. Pazar günde saatler bir saat geri alındı mı? Bittik. Bittiniz var ya. Pazar günü saatler bir saat geri mi alınıyor? ilerim nasıl olacak? Geri şimdi? alınıyor. Ondan sonra akşam saat 5 Biz... dedim mi hava kararacak biz kalktığımızda aydınlık, çok aydınlık, olacak, aydınlık olacak eğer yapmasaydık eğer geri alınmasaydı biz karanlıkta kalkacaktık Yani biz aydınlıkta şey yapalım diye bu uygulama bize yönelik A A hakikaten çok özür diliyoruz bu yüzden çünkü gün ışığından kim faydalanıyor ha, bizim gibi adamlar çünkü o saatte kalkan başka bir canlı ben tanımıyorum çünkü saat 5-5.30 o civarlarda biz kalkıyoruz birbirimize gidiyoruz o gün neler yapacağımızı planlıyoruz çünkü bunların hepsi bütün metinler yazılıyor o metinler ondan sonra şeye gidiyor nereye gidiyor denetime gidiyor, denetime gidiyor. ve bizim e, biliyorsun burada Koray hı hı. Koray bizim başımızda Aa, ve evet şunu evet. der Her Aa, gün. 6 çeyrek kala geliyor bizim metinlerimizi yazmış oluyoruz ondan sonra altı buçuk gibi onlar gözden geçirilmiş oluyor ikinci de bir defa yazılıyor ondan sonra yerine çıkıyor <gülüyor> sabah Jim Lastin takiben Yayına çıkıyoruz yedide. Yedide. Bunlar... Ama tabii o yorgunlukla yedi bıçağı kadar gıkımız çıkamıyor bazen. Çünkü hakikaten yoğun bir e, performans. <gülüyor> Şimdi o zaman bu e, haberlerin yanı sıra güzel haberler de var. Tabii ki yani bunlar hayatın cilveleri. Bunlar hayatın olmazsa Tabii canım olması, yani olmazları. yaşadığımız sürece saatler ileri de alınacak, geri de alınacak. Biz ileri alındığında nasıl Se adapte oluyorsa geri alındığında da aynı şekilde adapte alınacak. O adapte olmamızda bir 3-4 ay sürecek. Ne zamana kadar? Ben sana söyleyeyim Mart'a bulur. Mart'ı bulur. Ne yapalım? Yani öyle bir tatsız dört ay bekliyor ki bizi önümüzde. Böyle hava soğuyacak, buz gibi erkenden kararacak. Saat beş dediğinizde bir bakacaksınız böyle... ...ışıkları yakmak zorunda kalmışsınız falan. Böyle. Tadınız kaçacak. Hep Eve gelip de ışıkları yakmak ne kadar. Aslında ne güzel şimdi evimize dönüyoruz. Yavaş yavaş bir saatte aa çok karanlık oldu diye şey yapıyor. Şimdi otomatikman ilk elimiz ışığa gidecek. Ellerimiz kırılsa da o ışıkları yakmasaydık diyeceğiniz zamanlar olacak. Amerika'daki mağazalar <gülüyor> müşteri için güzel kokularla e, bir şey yaptılar. Güzel kokular eşliğinde alışveriş yapmalarını sağlayacak ve insanların e, alışveriş yapma hırslarını tetikleyecek bir koku şey yaptılar. Bazı kokular alışverişi mi? Alışveriş Çok güzel ben söyleyemedim çünkü. Evet mesela çocuk reyonunda e, diyelim ki sen Ali'ne e, tamam aranızda soğukluk var Melek yavrunla. Ne, ne, neden kaynaklıydı? bize paylaşmak Ailem, ister misin? Aile meseleleri yapacağım. falan da galiba kucağındayken pırtlamış. Evet. Sen tamam, de bir baba de olarak gitti. galiba yüzüne karşı pırtladığı için bir babaya böyle davranılması gerçekten benim de gücüme gitti. Benim de zoruma gitti. Ee, fakat çocuğunla melek yavruna bir şeyler alacaksın. Ne tür kokular eşliğinde alışveriş yapmak istersin neyi tetikler? Seni. Sümbül. Sümbül. Maalesef çocuk reyonunda pudra. Maya pudra bölümü. mı? pudra evet pudra. ne pudrası yani? Talk. pudranın bin türlü kokusu var. talk pudrası dedikleri şey bin türlüsü var ne ne bilmiyorum ki ben pudra kullanmıyorum ben daha tenime pudra teni değmedi ben pudra kullanıyorum çünkü yüzümde bazı e, şeyler var gizlemek istedim sabah bir pudra alıyorum çok makyaj yapmıyorum bildiğin gibi yani, hafif, hafif bir, bir pudra doğal bir makyaj şey yapıyorum o kadar e, peki mesela mayo bölümüne gittim mayo bölümünde ne tetikliyorsun? güneş yağı kokusu isterim Hayır. E, şey mi? E, alo, aloe vera. diyor bildiğin güneş yanıp böyle bir... Hani yazın denize girerken iskeleden yürürken burnuna çalınan bir koku vardır ya. Hindistan cevizi. Hindistan cevizi ha, doğru. Böyle. O kokuyu O kokuyu kokuymuş. Buram buram hindistan cevizi Maalesef kokusu. mayo bölümünde e, leylak kokusu. Ne alakası var leylak Bana ne bağırıyorsun canım? Evet. <gülüyor> leylak kokusunun da nasıl bir şey oldun ben hakikaten... Yani ya şu anda hatırlamıyorum Leylak koklamadım ben de öyle söyleyeyim sana Hadi hadi sen ne leylaklar koklamışsındır Ne Hızır. leylak kokladım ne leylak gördüm Sen İzmirli değil misin İzmirliyim Leylakçı değil mi senin adın <gülüyor> <gülüyor> Leylakçı giderler bana İzmir'de Sor gösterirler ama evet. evet, Şimdi ben sana söyleyeyim neler var Şimdi her kültürün Şeysi farklı Mesela modern sabahlarının kokusu desen Hı. Nedir modern sabahların kokusu sence Modern sabahların kokusu çıktı diyorum o zaman ben. De şöyle bir şey olabilir. Modern sabahların erken saatteki kokusu kekremsi bir koku. Ben şimdi söyleyeyim. Modern sabahların kokusu için ben aklıma geliyor. Saat 8-8.30 gibi ilk kahvelerin, çayların içilmesiyle beraber o kekremsi koku daha da bir şahlanıyor. Ama saat 10 gibi gerçekten hepimiz pırıl pırıl insanlar olarak buradan çıkıyoruz. Yani modern sabahların kokusu diyecek. Ne bileyim böyle bir taze kahve kokusu mu? Taze kahve Yoksa ile. Yoksa bir sucuklu yumurta kokusu mu? Yoksa uzun uzun iç havalandırılmadan uyulmuş bir oda kokusu i̇şte mu? İşte böyle yağıl yağıl bir koku. Böyle basık basık bir koku. Ama şöyle söyleyeyim. Kahve. Evet. Kahve var muhakkak olmazsa olmaz. Birazcık çay. Birazcık çay. Azıcık. Ee, para paranın hakikaten <gülüyor> o koksu da hoş <gülüyor> ve ben sizin ikinizin de Oktay'la ile senin de e, o ten kokunuzu seviyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> Böyle hafif bir, ama doğal kokunuz öyle deodorant parfüm vesaire Anladım. kullanmadan duş almamış yani en az bir bir buçuk aylık öyle bir koku benim burnumda canlanan. Yani doğallığın samimiyetin kokusu. Evet hatta bazen fazla fazla samimiyetin o leş kokusu diyebiliriz değil mi? <gülüyor> evet maalesef ee, şimdi Amerikalı kadınlar arasında e, bu arada şeylerde mesela sandal ağacı kokusu diye bir koku var ya özellikle bu şeylerde tütsülerde, tütsülerde. E, çok revaçlıydı bir dönem hala ravaçlama mı bilmiyorum o e, kadınların e, çok özür diliyorum e, kadınlardan e, cinsel arzularını tetikliyormuş niye özür diliyorsun? Bir insanın cinsel arzusu tetiklendi diye ondan özür mü? Hanımefendi kusura bakmayın tetikledim mi diyorsun yani? Ya çok özür dilerim. Hem tetiklemekte hem Abi bir kadın var bir de sandal ağacı var. Kimden özür dilersin özür dileyecek olsa? Nasıl ya? Illa bir öz... de... özür evet. dilenecek bir durum yoktur belki. İlla ya ben özür... okumaya başladığımda özür dileyecek bir şey varmış gibi diye Önceden önlemimi alayım dedim. Doğru doğru. O yüzden. E... Sandal ağacı kokusu nerede var bu koku? Hangi mağazalarda? <Gülüyor> Ee, cinsel ürünler satan mağazalar şu anda sandal ağacı kokuyor. Sandal ağacıları yakıyorlar kokuyorsun? öyle belli ediyorlar ha. Sandal ağacı nasıl bir şey? Ya onu ancak koklayınca... Sandal ağacı ne demek yani sandal sandal sandal nedir? Bak şimdi ah bir dakika ya sandal kayık tipi bir şey demiyor sal neydi sandal? Sandal gibi cesine. <gülüyor> Sandal, sandal olmasın o. Sandal bir e, su ulaşım aracı değil Ay, mi? San, o senin dediğin sandal. Ya sal, sal var. Işte sandal sal, ya sandal. Kütleler yan yana geliyor. Ha, ona bağlıyor, sal. sal oluyor. Evet sandal. Sandalet sandal sefası ayak, mesela. Sandal evet kayık değil mi sandal? Kayık gibi sine bir şey. Sandal ağacı sandal yapılan ağaç mı? Valla bravo ne kadar güzel bir Çünkü o mu? mantık silsilesini harika kurdunuz. Fevkalelerde başarılı buldum sizi. Nasıl sende. kokuyor peki o? yani Ayak gibi kokar ya gecim. E kadınlar da hakikaten o kokuyu seviyorlar. Ayak kokusu. Ayak yani. kokusunu. Ya hayır bu nasıl bir koku biliyor musun? Şöyle söyleyeyim. Bazı erkeklerin de öyle kokusu olur. Mesela benim öyle. Sandal mı sandal Ben direkt yani çünkü ben duş yani almak zorundayım. gibi kokuyorsun. E, duş almak zorundayım çünkü buna mecburum sandal kokusu sandal kokusu yaydığım için yani, bazı, yani bu genetik bir şey annem mesela aşağı o zaman sandal ağacı meyvelerinden çok yediği için e, bana hamileyken bütün vücudum ve bir de dönmem vardı sandal ağacı dönmesi aa aaa sa sandal gibi <gülüyor> yani sandal gibici ya bu sandal ağacının tam ne olduğunu bilmiyorum şimdi sana da yalan yanlış bilgi de vermeyeyim verdim yapımında... vereceğin kadar daha ne yanlış bilgi vereceksin abi başka bir ağaç vereceğim de veremiyorum tam olarak kavun diyeyim ben senin kafanı karıştırayım. Kavun. Kavun evet. Kavun yer misin? Yer, <gülüyor> yer mi? İçer mi? Elimi anağı Kavun bu ne yapıyor biliyor musun? Mutlu, mesela Kavun her zaman insana mutluluk verir. Doğru. Ama rakı sofrasında. Rakı sofrasında. Özellikle neden rakı sofralarında kavun eğer mevsimiyse? Ama o zaman rakı sofrasındaki kavunun kokusu sahte bir mutluluk. Çünkü alkolle başka bir dünyaya geçmesin. Çünkü uyuşturuyorsun kendini bir şekilde. Yani gerçekler değil orada seni. Yalanlarla avınan insanın mutluluğudur kavun kokusu. Peki vanilya? Vanilya güzel kokar. Vanilya da... Mutfakta kek. bir şey yapan annenin kokusudur. Evde yuvanda hissedersin kendini. Annen vanilya artık kek mi yapıyor? Ne yapıyor? Vallahi şöyle demiyor. Çünkü e, Fransa'da falan dişilik kokusu diye geçiyor. Direkt yani. Erkek... Her şeyde dişilik kokusu. Sandal da onu. Bu adam Olurum, Hayır. aklını bozmuş. Ne koklasalar bunun adı. Hayır. Canım, erkekler sandal ağacı koksun. Kadınlar vanilya koksun gibi cesine. Anladın mı? Anladım. Ma mantığı yanlış kurmayalım. Ee, bu ben bu arada... vanilyanın da ne olduğunu bilmiyorum. Ya yani vanilyanın ne olduğunu biliyorum tabi de. Hı. Mesela un buğday. Buğdayı ezilerek un oluyor. Vanilya nedir? Vanilya nedir vanilya? Ağaç mı vanilya? Ne, neden yapılır vanilya? Karamel neden? Ben önce oradan başlayayım. Karamel neden yapılır? Karamel şekeri yakarak yapıyoruz. Yapıyoruz. Ne oluyor? Karamel oluyor. Vanilya neyi yakınca oluyor? Ocağı, <gülüyor> evet ocağı bir ocağa yakmamız gerekiyor. Çok güzel. Vanilya, vanilya hakikaten bir bitki. Vanilya bitkisi vardır böyle güzel çiçektir. Onlar kurutulur. Nasıl bizde kabak kurutuluyor, patlıcan kurutuluyor ya. Evet. Ee, Venezuela'da kadınlar vanilya vanilyaları kuruturlar. Balkonlara asarlar. Balkonlara asarlar. Ondan sonra onun çok güzel dolması bir de mumbar yaparlar. <gülüyor> vanilya mumbarı. <gülüyor> ya ne bileyim ya. Hakikaten bilmiyorum ya. Bak çok enteresan sorular soruyorsun. İnsan kilitlenip kalıyor. Ne diyeceğini şaşırıyorsun. Senin çocuk olduktan sonra sanki böyle soru stilimi e, değişti. Soru stilim değişti. Yarın öbür gün bunlar bana sorulacak. Ben şimdi önlemini alıyorum. Baba vanilya ne? Ne diyeceğim ben? O poşetlerin içindeki toza vanilya mı deneyim? Ve ucuz da bir şey. o Öyle, da, öyle mi açık zemre? Kızım bu vanilya ucuz bir şey de. Hayalde satılır. <gülüyor> Kabartma tozu gibi mi diyeceğim ya. Yani. Ya ne? Peki abi. Peki abi. Peki o zaman Yasemin... Ondan sonra kızın gözünde cahil adam durumuna düşeceğim. Bir vanilyayı bilmiyor. Ee, vanilya istersen dondurma alayım sana. Öyle konuyu mu değiştireceğim? Ya be öyle bir kafasını karıştıracaksın. Yasemin kokusu falan diyeceksin. Ki Yasemin kokusunu seviyor musun Yasemin'in kokusunu? Sevgili dinleyiciler vanilyanın ne olduğunu bilen varsa... Varsa... 210-30-30'dan bize bir yardımcı olsun. Bize bir yardımcı olsun. bir 250 gram falan bir yollasın. Bak vanilyalı dondurma. Vanily... Bir, bir de her şimdi şey... bir meyve desen hani meyve öyle vanilya tadı olan bir meyve diyor. Vanilya tadı olan meyve olmaz olur mu ya? Söyle lütfen. Ee, vanilya tadı olan, şöyle mesela e, bazı meyveleri e, isim vermeyeyim şimdi meyveleri. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Keşke verseniz. Bazı meyveleri, bu bir şey yaptığımız zaman bunları. Ee, mesela dolaba koyuyoruz bozulmasın diye Aha. bazen çünkü bir ısırık alıyoruz sonra dolaba koyuyoruz neden bozulmasın diye evet onun gibi düşün. <gülüyor> vanilyayı mı <gülüyor> ha, anladım yani ha, yani vanilya da öyle bir şey var mı vanilya bilgisi vanilyayı var vanilyayı kimse bilmiyor hepimiz ham humşar olup yemeği biliyoruz ama vanilya nereden nereden geliyor bu vanilyanın hmm, bolluğu, bolluğu? biden yok ya, bir, bir yarın öbür gün piyasada vanilya bulmasak demek ki kimsenin canı sıkılmayacak tadı kaçmayacak veya piyasada vanilya bitse nereden vanilya çıkaracağımızı bilmiyoruz. Tamamen da dışa bağımlı. Dışa bağımlıyız evet. Hakikaten ülke olarak şu anda... Daha gelmiş vanilyacılar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Hülya. Hanım biliyor musunuz vanilya nereden çıkıyor? Evet e, bu şey ağacı var ya, Hindistan cevizi ağacı. Evet, ha. evet. Hindistan cevizi ağacının meyvesinin... Hı -hı. kurutulup hindistan cevizinden yani Hı -hı. Hı -hı. rendeleniyor o herhalde o rendelendiği zaman zaten hindistan cevizi şeysi diye satılıyor Tos haline geliyor Tos haline gelmiyor o, Yok canım, o hindistan cevizi diye koyuyorlar ya böyle bir beyaz o hayır hayır bu da iyice kurutulmuş hali soru dövüyor muyuz onu dipeklerde Herhalde dövülüyoruz. Ama yani hanımefendi öyle bilgi veriyorsunuz ki herhaldelerle bizim kafamız iyice karıştı. Ama Hindistan cevizi ağacının neylesinden yapıldığını biliyorum. Eminsiniz. Evet. Siz, siz yaptınız mı yoksa? Hazır, hazır mı, mı alıyorsunuz? Evet hep hazır aldım. Hep <gülüyor> hazır aldınız. Teşekkür yani. ediyoruz efendim. Güzel Görüşmek üzere. Yani belki de şey vardır ya. O, e niye o zaman vanilya o değil? Sen hiç onu? vanilya aldın mı? Ben vanilya. ha Kesaret edemedim Fahir. Çünkü belki orada nasıl yapılacağı falan da yazıyordur. İçindekilerde mi? E, içindekilerde Efendim özenle toplanmış Hindistan cevizleri doğal ortamlarda kurutularak e, işte affedersiniz mesela pirinç dibeklerde dövülüp öyle sofranıza geliyor falan gibi mesela. Gip içeceğiz. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. İstemez Fahir. misin öyle bir şey? Nasıl bir şey istemez miyim? Öyle mesela. Hindistan cevizinin tarifini mi? Hı -hı. Ya yok mu Allah aşkına ya. Bak sinirlerim bozuldu. Son bir telefon Son alayım. bir telefon başka. Günaydın efendim. günaydın vanilya. <gülüyor> vanilya hoş geldiniz. Vanilya Kimle görüşüyoruz? Şimdi ben vicdan. Elimde de e, ne var? Ana vicdan birkaç <gülüyor> an. <kitabı> var. <gülüyor> Kocaman. Gerçekten e, hanımefendi tebrik ediyoruz sizi. Çünkü evet. artık bilgiye ulaşmak tabii internette çok kolay ama o evimizde kuponlar, kuponlar biriktire biriktire aldığımız ansiklopedilerin de hala başvuru kaynağı olduğunu gösteriyoruz. Yok kuponsuz bir ansiklopedisi var. Kuponsuz bir evet. para verip alınmış. Para verin. verip aldım. O zaman bin aldım. kez örnek oldunuz gerçekten. <gülüyor> Evet dinliyoruz vanilya maddesini Şimdi vanilya e, Tropik bölgelere özgü bazı tırmanıcı Orkide türlerinde ve bunların Meyvelerinden çıkaran hoş kokulu baharatmış Orkideden evet. Orkide yani, gibicesine ama tam evet, size. Gibi Hindistan hmm, cevizini istediğin değil. kadar şey yap Olmaz yani Yok vallahi böyle diyor Hindistan cevizi demiyor Orkidenin nesinden çıkıyormuş bu ee, epeyce bir şey böyle özetleyerek gidiyorum bir yandan ee, tat yiyeceklere konulmuyorca cazvan ilgaz diyeceğim hmm. biliyor şey Meksika'da e çıkıyormuş <gülüyor> Amerika'da Güney Amerika'da ee, evet evet <gülüyor> yani <gülüyor> orkidedin tozu. Orkidenin tozu orkide diyelim kısaca. Orkide meyvesi tozunda. Evet. Belki işte yaprağıdır, çiçeğidir, bir şeydir ama yani ziyade. orkide. Peki çok teşekkür ee, ederiz efendim. Kısa ömürlü zarif değil, şeylermiş, bitkilermiş bunlar. Ama vanilya haline gelince Hı -hı. uzun ömürlü oluyor. At evet. şey dolabına, evet, öteveri evet. dolabına Hı -hı. dur. Hı -hı. Teşekkür ederiz efendim. Deyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. E işte bak bilgiyi hemen kabul etmeyeceksin. Tabii ki. Ben... Biraz daha böyle düşünce Ben ama dedim bak. Venezuela dedim hiç... Hiç nereden demek ki? Ah. senin ağzından Venezuela'de hiçbir şey çıkmadı. Venezuela'lı kadınlar dedim. Ben dedim ya Venezuela'lı kadınlarken onların zaten biliyorsun. Dünyada bir numara. Good night. Good night. aydın night. Buyuralım. E, o orada biraz... robot resimleri var Fahim. O, o robot resimlerine gelecek. Yani bu katillerin robot resimleri değil. bildiğimiz robot. robot resimleri. Onlara gelecek sıra. Onlara gelecek ve senle ilgili yani gerçekten. Ama sen illa ki diyorsan bir haber önce alabilirim. Lütfen. Bir haber önce alabilirim. Geliştirdikleri teknolojilerle hayatımızda çığır açan bir ülke desem. Japon. Bravo. Japonya. Japonya. Bu arada ben bayramda bir şey daha fark ettim. Evet. Çekik gözlülere. Evet. İlk önce... Japon deniyor. Yani nedense Çinli, Koreli, Tayvan vatandaşı falan bunlar hiç aklımıza gelmiyor. Japon, Japon diyoruz. Allah Allah. Neden böyle? <gülüyor> Niye Japonlar çekik gözlenince akla ilk Japonlar gibi? Ve evet. Zencilere de Zenci demiyoruz. Arap diyoruz. <gülüyor> Bunda mı? E... Bunlar benim son bayram gözlemlerim. Siz bayramların bayram ortamlarda bulundunuz? Halkla iç içeydi. Bunları Halkla sordum esnaf kahvelerine gittim falan filan. bir çekil gözlü görünce ne diyorsunuz? De? Japon! Japon derler. Biri görünce Arap! Arap diyoruz. Araba bakıyoruz diyoruz. Vay vay Arap gelmiş. Bizim Japonlarla hukukumuz çok eskiye dayanır Ege'ciğim. İlk. Hakikaten Japonlar çok sık gelip giderdi ülkemize. O dönemlerde Türkiye adeta bir Japon. Yani... Ben anlatmıştım. Bir kere bizim evde bir Çinli kız gelmişti. Kız tek bir Türkçe cümle biliyordu. Ben Japon değilim. Valla. <gülüyor> evet o kadar. Sizin evde Çinli kız ne arıyordu? Bir zamanlar beynel bir evimiz vardı. Değil o işte. kız sonra çok durumu düzelmiş falan diyorlar ya. Çin'de çok şimdi. fabrikası falan varmış. Hı -hı. Sen de salak gibi getiriyor hiç, hiç şey yapmıyorsun yani. İlgilenmiyorsun. Penfrent falan olsaydın zamanında belki Bilemedik. bugün yırtmış olurdun. Öfem bu öfem derken bu robotlar dadı robotlar. Dadı da, robot. Da, Şimdi yuva seviyesindeki çocuk yuva seviyesindeki senin yavru. Yuva seviyesindeki çocuk ne kadar gelir. Yuva seviyesindeki çocuk <gülüyor> Bizi kadar... geçince iblis seviyesine geliyor. Pat, şey papare adlı bir robot bunlar. Aslında burada birkaç tane görüyorsun ama bunlar aslında... Aynı. Aynı robot da yani renkleri farklı istersen diye. Ee, Çocuklarıyla ile iletişim kurmak isteyen e, bu vainlere satılıyor özellikle de. Sağlamda bir fiyatı var ama. Çocukla iletişim kurmakta ne var ya? Diyince zaten çocuk Aa, işte öyle biliyoruz. Öyle değil mesela sen işe gidiyorsun. Evet. Ee, işte diyelim ki annesi de işe gidiyor. E ee, çocuk ne oluyor? Yapay yapayalnız kaldı. Yapayalnız. Kapıyı da üstünde kilitledik. Kilitledin. Önüne de iki kutu kibrit koydun. Aha. Hayır. Tabii ki hayır. Tabii ki. Yanlış. Doğrusu önüne iki paket sigara koyacaktın değil mi? Hayır. O da yanlış. Doğrusu önüne iki paket... iki Patates pirinç. koyacaksın, akşama soy bunları <gülüyor> Evet. Ya da patates, pirinç koyabilirsin ayıklasın dediye. Ayıklı. Ee, şimdi bu çocukları e, yalnız kaldıklarında bunlara eşlik ediyorlar bu robotlar. Saniyede 20 santime kadar hızları var. Evet. Ya yani saniyede 20 santim hızları var. Ee. E, saatini hesapla işte. Ne, ne, ne şimdi? 20 santim hız ne demek yani? Çocuğun peşinden koşması açısından. Yani evet yetişebiliyor rahatlıkla. O konuda bir problem yok. ve Atıyorum sen buradan çocuğunla iletişim kurmak istiyorsun. Şu anda aklın çocuğunda. Diyelim. Yavrum demek istiyorum. Yavrum demek istiyorsun. Mesaj atıyorsun yavrum diye. Daha önceden kayıtla ettiğin sesinle o robot çocuğa yavrum diye seslenme imkanına sahip oluyor. Eee? Öyle Çocuğun işte. Çocuğun robota ne dediğini duyuyor muyum? Duyuyorsun tabii. Karşılıklı iletişim. En, en bunun yerine çocuğa bir telefon versek en, en azından çocuk babam mı konuşuyor robot mu konuşuyor kafası da karışmaz tabi canım yarın öbür gün o çocuk baba olarak robotu, ona, bilir. robotu bilir telefon Ondan. diye de robotu bilir daha kötü tabi yani kafası karışır he, hiçbir şey olmasa bile ki yarın öbür gün e, babalının karışması demek hakikaten çocukta ciddi sorunlara yol açabilir benim babam robot mu tabii yani. babamın demediği ben robot. yavrumu robot dedi bana yani çocuğun düşünsene okula başlayacak yerine öbür gün. Belisi kim olacak? Robot mu? Robot mu olacak? Okula 20 siz olacak? santim hızıyla robot mu götürecek okula? Gerçi bu robotlar da küçük ufak tefek. Yani 30-35 santimlik iblis boyları var. Ee, o yüzden bir problem değil. Ama istiyorsanız size 12 taksit yapabiliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Kartınıza. Bu arada çok önemli Fransız bilim adamlarına yapılan bir araştırma. Ee, dünyanın ilk zamanlarını düşünege. Evet. Ne Nasıl? Ne zaman düşünüyorsun? Koca bir dünya. Bir tane sedir var. Hep boş araziler. Sedir mi? Öyledir. Mesela çeşitmeye gittiğimde orada hiçbir şey yoktu. Bir sedir vardı. Kavun satılıyordu gibi. Ha, sedir derken öyle bir şey ha, düşünüyorsun. Öyle bir dünya düşün. Peki. Koca gezegen. Sadece kavun satılıyor. Ama ve herkes insan. Herkes ishal, insanlar yavaş yavaş arsaları alıp site yapıyorlar. Site yapıyorlar ve patates yemeği, haşlayıp yemeği öğreniyorlar ilk zamanlar. Ve kahrenin telbesi. O evet. zamanlar kola falan yok tabii. Ee, okyanusların sıcaklığından bahsetmek istiyorum. Şimdi okyanus deyince senin aklına buz gibi bir şey geliyor. Buz giriyor. gibi evet. Yani <gülüyor> giriyorsun tüyleri diken de. Çivi gibi. Çivi gibi evet. Ee, ama o zamanlar o tam yani sedirlerin olduğu dönemlerde okyanusların sıcaklığı kaç derece? Fokur fokur kaynıyor. 80 derece. Kaynıyor. Kaynıyor yani direkt doldur Nescafe'yi dök öyle söyleyeyim sana. Zaten o yüzden insanlar yerleşmişler dünyaya sıcak su var diye. Tabii canım 24 saat hemde ve anca şimdi soğumuş biliyor musun 20 dereceymiş. Acaba? Yani düşün. E daha soğur o zaman o. Tabii bu benim dediğim süre 2 milyar yıl. 2 milyar yıl. Bir iki 2 milyar yıl. Yerdir. Ne fark eder? Yani. yani soğuyor mu? Soğuyor. Soğuyor canım. Ama ya. ısındığı gibi. Demek ki nasıl? O zamanlar ilk zaten okyanuslar doldurulurken kettle'larla. Böyle. Sular taşıyor. Kaynatılıp kaynatılıp bizim büyüklerimiz anlatırdı. Zaten çamaşır suyu koyuyorlarmış okyanusu. Dalga geliyormuş. Faşırt. Bağlıyorlarmış. O dalgayla zaten süre süre sıcak suyla. Sakız gibi çıkıyormuş o ilk çarşaflar. <gülüyor> Atalarımız güzel çarşaflarda yatmışlar hakikaten. hakikaten ya, okyanus kokusu ya, çok, çok hoş kokar biliyorsun. Genizler açık. Burası. Hiçbir tane sinüs bulamazsın. Hepsinin gerçekten pırıl pırıl. Böyle bir dönemlerde ama olsun olsun şimdi de güzel okyanuslar. Okyanuslarımız gene çok güzel. Gene çok güzel. Peki ama neden yeterince tanıtmıyoruz diyesi geliyor insan. Bari bu iyice e, geye sağladığımız <gülüyor> şu dakikalarda <gülüyor> programımızın sonuna mı gelsek? Ee, bence. E, geç bile şöyle, kalındı. Şöyle geç bile kalındı. Geç bile kalındı. Çünkü bu iki gün gerçekten laf olsun diye yaşadığımız iki gün. Dünyanın en uyduruk. iki gün. Ama yaşıyor. şimdi dünyanın bundan haberi yok. Evet. Yani. Seni düşün de ya bayram. E, kutlamayan ülkelerde. Mesela, Onlar pazartesinden beri mesela. Ha, adamlar çalışıyor. Ama Türkiye'de başka bir takvime girdik. Yani, per perşembe, cuma adam efendim şöyle şöyle ya salla ya falan öbür hafta yaparız falan diyorlar. Aha, şimdi bak bir gün kaldı. Bir gün kaldı. Bugün de gitti. Bak adam gelmiş karşılayan olmamış ya. <gülüyor> Neydi adı o çocuğun? Erdoğan ve Gül'le görüşmek üzere İstanbul'a gelen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı gelmiş. Gerçi biraz da karışık bir şeyin başkanı olduğundan galiba. Parlamenter falan filan diyor ya. Odan yani. Ren van Linden. Gelmiş havaalanında durmuş. Bir paket sigara içmiş. İki saat içinde. Karşılamaya geler yok. Çünkü adam yanlış anlaka işte. Perşembe, Cuma bu aralar gelir mi? Dün gelmiş ya işte çarşamba. Tam şeyde bayramın son günü. Ne alaka? İşte böyle bir şey. Artık bu günleri Nasıl değerler? Şimdi Bugün bayram de ziyaretine gitsen olmaz. Hiçbir şey yapamazsın. Yani hele ki bu iki gün için söylüyorum hiçbir şekilde kurtarmanın yolu yok. Bakacaksın, idare edeceksin. Bugün gitti say, Perşembe gitti, Cuma kaldı. Onu da hallet pazartesi çünkü yepyeni bir hafta. Yeni bir hafta var, Yeni bir başlangıç. Bu, bu iki gün böyle. uyanarak başlıyoruz. Evet. Salı günü tam toparlamış oluruz. Artık önümüzdeki Ondan çarşamba falan bakacağız. bildiğimiz gibi devam eder dünya öbür Cuma'ya kadar ne kadar güzel açıkladınız. Çok teşekkür ediyorum fafe Gerçekten dünyayı getirdiniz, stüdyomuza taşıdınız. Şimdi lütfen taşıdığınız gibi. gibi bu stüdyoyu temizleyin bir sonraki yayın için. Çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler. Oh! Günaydın. Günay ay ay dın dın dın günay